Birkaç kelime konuşmak istiyorum. Ölümün hakikati, ebediyet duygusu hakkında. Biz bu dünyaya ölmeye gelmedik. Olmaya geldik. Ha, bunu da söyleyelim. Herkese soruyoruz. Her gün ölenleri görüyoruz. Aklımızda diyor ki sen öleceksin. Fakat içimizde ölmeyeceğimize dair bir duygu var. Yaşatıyoruz Sanki herkes ölecek, biz hiç ölmeyecekmişiz. Bu akıl üstü bir duygus, aklın ötesinden. Ruh kendi ölümsüzlüğünün farkındadır. O da aklın üstündedir. Kabul etmiyor, ruhumuz ölümü kabul etmiyor. Ölen maddedir, sonradan yaratılmış olan maddedir. Ruh ebedidir. Ve nefekhne fihi min ruhine diyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz insanlara kendi ruhumuzdan can verdik, üfledik diyor hatta. Üfleme şeklinde söylüyor. Biz bu ruh Allah'a ait bir sır, Allah'a ait bir hakikat. Onun hakikati hakkında da sorular soruluyor. Peygamber Efendimiz'e ayet geliyor. Diyor ki ve mevutitum minel ilmi illa kalina. Size ruh hakkında fazla bir bilgi verilmedi. Çok az bir şey verildi. Ruhun ne olduğunu izah edebilmemiz için, anlayabilmemiz için ruhtan daha üstün bir melekeye sahip olmamız lazım. O da olmadığına göre ruh sır olarak kalmıştır. Onun hakikatini Allah biliyor. Ama bir takım işaretler, sinyaller işte Kur'an ayetlerinde, hadislerde biz zaten kendimiz hissediyoruz onu. Bizde bir ebediyet duygusu var, ebedi olma duygusu var. Ölümü kabul etmiyoruz. Bunu en güzel izah eden Hazreti Mevlan Ben sevgiliye gidiyorum diyor. Sakın benim öldüğüm gün benim için ağlayıp ah vah etmeyin diyor. Ben sevgilime kavuşuyorum diyor. Hatta şenlik yapar diyor. Davul çalın diyor. Eğlenin gülün. Benim için dua edin ama sakın ağlayıp sızlamayın. Ah vah etmeyin diyor. Onun için çünkü nereye gideceğini biliyor. Fahruddin Razi Hazreti Muhyiddin Arabiye bir mektup yazıyor. Diyor ki ahiretinden endişeliyim. İslam tarihinin en büyük tefsir kitabını Fahruddin Razi yazmıştır. Adı Tefsiri Kebirdir. 30 büyük cilt halindedir. Büyük bir ansiklopededir yani. 30 cilt hem de kalın kalın böyle ansiklopedi gibi. Muhyiddin Arabi de ona mektup yazıyor. Diyor ki sen bu kadar ilim sahibiyken, eğer diyor ahiretinden hala endişe duyuyorsan, kendine yazık etmişim. Bu kadar ilimle ahireti garantiye alamadıysan diyor, kendine yazık etmişsin, <gülüyor> ömrünü boşa harcamışsın. Bu bah bah. Ha, bilimle, akılla falan da kazanılacak bir şey değil. Akıl, bizim dünyayı kazanmamız içindir. Kalp, Allah'ın verdiği kalp, merhamet, ahireti kazanmamız içindir. Cennet kal ile kazanılır, merhamet ile kazanılır. Ha, onun şeyi var, Pascal'ın bir sözü var. Bütün dünyadaki faaliyetler, bütün dünyadaki, bütün dünya ehlinin Adem'den bugüne kadar koymuş olduğu bütün eserler ve bilgiler en küçük bir merhamet hareketi kadar değerli değildir. Köşkler, saraylar, işte kadar sanayi tesisleri, uçaklar, cep telefonları ne aklınıza gelirse. Adam aleyhisselamdan bugüne kadar yapılmış bütün diyor eserler, yazılmış kitaplar, sözler en küçük bir merhamet hareketi kadar değerli değildir. Biz kalbimizle insan oluyoruz. Merhametimiz varsa insanız, her insan merhameti kadar insandır. Merhameti yoksa o canavardır. Hiç bunun lam yoktur yani, böyledir. öğrettin topçu hocamız öyle bir şey söylüyor ki, diyor ki... ...insanın büyüklüğü başkaları için çektiği acının büyüklüğüyle ölçülür. Eğer başkalarına acımıyorsanız, başkalarını hesaba katmıyorsanız, yalnız kendiniz için yaşıyorsanız... Dağdaki kaplandan ve cenavandan hiçbir farkımız yoktur. Bu yeni medeniyet, bu çağdaş medeniyet gelmiş geçmiş bütün medeniyetlerin en rezilidir size söylüyorum. İnsana egoizmi, insana menfaati, insana her türlü şartlar içerisinde galip gelmeyi, yenmeyi, üstün olmayı düşündürdü fakat Bizden daha geride olanlar, esas düşkün olanlar, esas yardıma muhtaç olanlara hiçbir hak tanımadı. Böyle bir medeniyet yeryüzünde gelmiş değildir. Ne firavun medeniyeti, ne de şeyin Şeddad'ın medeniyeti hiçbir şekilde oldu. Bunun bir tek çaresi vardır eğitim efendim. Bütün okullarımızda sadece bilgi öğretiyoruz. Dünyada başarıya götürecek bilgileri öğretiyoruz. Ama insanlığımızı kaybediyoruz. Bu medeniyet insana kaşıkla verdiğini gözü, şey, sapıyla gözünü çıkarmıştır. Almıştır, insanlığımızı almıştır. Bize bir şeyler verdi ama fakat insanlığımızı aldı götürdü. Ben babam kadar mutlu değilim. Babam da dedem kadar mutlu değildi. Ben babamın bildiği bilginin on katını biliyorum. Fakat babam kadar mutlu değilim. Onu size söyleyeyim. Hep korku, tehdit. Tehdit ve korkuyla geleceğimiz ne olacak? Savaş olacak mı, olmayacak mı? Trump ne dedi? Acaba Kuzey Kora şeyleri, füzeleri ateşleyecek mi? İşte uzaylar arasındaki savaşlar falan. Ve o şeyler, o dehşet filmler, o Indiana Jones'lar falanlar falanlar. Daha çocuk dünyaya gözünü açtığından itibaren korkuyla bizi... Tehditle geleceğimizi ve insanlığımızı sürekli baskı altında tutarak strese sokuyorlar. Sanki trafiğin stresi yetmiyormuş gibi. İstanbul'da. Bir de onların cezasını çekiyoruz. evet. Bunun, bunun bir çaresi varsa ne yapacağımızı bilmiyorum ama benim aklıma gelen şey ecdadımızdan aldığımız o güzel mirası. Ben size söyleyeyim. Osmanlı medeniyetinin zirvesi neselimiyedir, Selimiye'dir ne Osmanlı medeniyetinin zirvesi o sokak aralarındaki köşe başlarındaki sadaka taşlarıdır. Yatsı namazından çıkan Hacı Efendi o gün ne sadaka verecekse oraya bırakıyor. İhtiyacı olan fakir de geliyor, ihtiyacı kadar alıyor. 15 kuruşsa 15 kuruş alıyor. 20 kuruş aldığı zaman başka bir fakirin hakkına tecavüz ettiğini, haram yediğine inanıyor. İhtiyaç fazlasını aldığınız zaman. Biz böyle bir kökten, böyle bir medeniyetten geliyoruz. Ecdadımızı anlamaya çalışacağız ve onlar gibi olmaya çalışacağız. Bu kadar. Allah bizi kendisine layık kur eylesin. Amin. Merhametli insanlar eylesin. Allah'ın rahmeti sonsuz, merhameti Amin. sınırsızdır. İkincisi, Peygamberimiz de rahmet nebisidir. Bizi Peygamberimize layık ümmet eylesin. Ecdadına layık millet eylesin. Amin. Peki çok teşekkür ediyorum.